Bismillah, elhamdülillahi, vahde, ve salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Tefsir dersinde en son Nur suresi 59. ayeti işlemiş, görmüştük. Evet 60. ayetten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ اللّٰتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ اَيَّذَانَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِذ۪ينَ وَاَيْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللّٰهُ السَّمِيعُونَ عَلِيمٌ allah Teala bu ayet de yaşlanmış, nikah ümidini kaybetmiş, dolayısıyla fitneye sebep olmayacak, kendisi için bir fitne olmayacak konumda olan kadınlara bir hususta ruhsat veriyor. Diyor ki kadınlardan nikah istemeyen, nikattan ümit kesmiş, evinde oturan kimseler var ya, işte onların üzerine ziynetlerini göstermeyecek şekilde dışarıda mesela çıkartıp koymalarında onlara bir günah yoktur. Ama bununla beraber onların iffet sahibi olması onlar için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. Örtünmenin maksadı nedir? Tesettürün maksadı nedir? Fitneye sebep olmamak. Kadınların örtünmesinin, aynı zamanda erkeklerin de mahrem olan, havret olan kısımdan örtmelerinin maksadı fitneye sebep olmamaktır. Bu değerli suren içerisinde allah Teala bizlere mümin hanımların tesettüre dikkat etmeleri gerektiğini, ziynetlerinden gösterebilecekleri kimselere beyan etmişti. Bu kısımdan olmak üzere nikah ümidi taşımayan, nikahtan ümidini kesmiş evinle oturan yaşlı kadınlar kendilerine mahsus ziynetlerini göstermeyecek şekilde. Ziynetin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Kadınların göstermemesi gereken ziynetler demiştik de ziynet neydi? Yüz ve eller dışında bütün vücut ve takılardı değil mi? Kadınlar, bu yaşlı kadınlar, yüzleri ve elleri dışındaki vücut hatları dahil olmak üzere ziynetlerini mahrem insanlara, mahrem erkeklere göstermemek şartıyla dış kıyafetten çıkartabilirler. Dış kıyafet, bayanın evin içindeyken giyebileceği elbisenin üzerine bir de tamamen tüm vücudunu örtecek bol bir kıyafet giymesi dediğimiz şeydir o dış kıyafet. Bizim ülkemizde bu pardesi olur, vücut hatlarını belletmeyecek, yapışmayacak şekilde, çarşaf olur veya ferace olur. Bunun gibi ev içinde giyinmesi gerekmeyen ama dışarıda giyinmesi gereken tüm vücudu örten, vücut hatlarını belletmeyecek, bollukta olması gereken kıyafet. İşte bu kıyafeti hanımlar, hangi hanımlar? Nikah müziği taşımayan, nikahlanma hevesi duymayan hanımlar, çıkartabiller. Onlarda bir zorunluluk yok. Bu usta onlara bir günah yoktur diyor Allah Teala. Çünkü onlar zaten kendilerini nikah umudu taşımıyorlar. Fitneye düşmezler. Başka erkekler de fitneye düşürmezler. Çünkü onlar nikah edilmek istenmeyen hanımlar. Yaşlanmış, cazibesini kaybetmiş. Dolayısıyla fitneye sebep olma endişesi kalmamış. O sıkıntı ondan bir taraf olmuş. Bununla beraber bu hanımlar dış kıyafetlerini çıkarmayı, dış kıyafetleriyle Erkeklerin arasında bulunduğu ortama girerlerse, girmelere geçtiği zaman bu onlar için daha hayırlıdır. Allah iştendir, bilendir diyerek de onlardan kaynaklı hususlardan haberdar olduğunu ve onların her türlü sözünü, kelamını işittiğini beyan etmektedir. Leysi alel-e'na ve velâ alel-e'raci haracu velâ alel-merîde haracu velâ alâ en ta'kulu min buyutikum ve buyut-i أربيوت أمهاتكم، أربيوت إخوانكم، أربيوت أخواتكم، أربيوت أعمانكم، أربيوت أماتكم، أربيوت أخوالكم، أربيوت خالاتكم، أرما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناه أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً، فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهِ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ Bu uzun ayeti celil de 61. ayette, Rabbimiz Azze ve Celle bazı şeylerin hükümlerini beyan etmiş bir kısım edebe dikkat çekmiştir. Birincisi, ilk cümlede geliyor. Köre bir günah yoktur. Topala bir günah yoktur. Efendim, hastaya bir günah yoktur. Cümle devam edecek ama birinci kısım burası. Devam ediyorum ikinci cümleye. Ve sizlere de şuralarda yemek yemek hususunda günah yoktur. Size de bundan sonra sayılacak evlerde yemek yemenize bir günah bir vebal yoktur. Bir, kendi evlerinizde buradan kasıt ise çocuklarınızın evlerindedir. Çocuklarınızın evlerinde babalarınızın evlerinde Annelerinizin evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde veya anahtarı sizde olan, anahtarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızın evlerinde, yemek yemenizde size bir günah yoktur. Sizin aleyhinize, Topluca yemenizde veya ayrı ayrı yemenizde bir günah yoktur. Burada ikinci adab bitti. Üçüncü adab ise şu cümleden itibaren başlıyor. Evlere girdiğiniz zaman kendinize Allah katından olacak tertemiz, mübarek olan bir selam ile selam verin. Allah bu şekilde sizlere akledesiniz diye ayetlerini beyan ediyor. Bu ayetlerde allah Teala Teala hepimize çok güzel şeyler öğretiyor, emrediyor. Tavsiye ediyor, onlara kulak verelim. Birinci şey, körlere, topallara ve hastalara günah yoktur demiş allah Teala. Ayetin bu kısmı hakkında alimler neyin günah olmadığı beyan edilmediği için ihtilaf etmişlerdir. Ancak genel olarak İmam Sa'di Rahim Allah bunları toparlıyor, diyor ki, görmenin gerektirdiği bir işi yapamayan körlere o işte günah yok. Sağlam ayağın gerektirdiği işi topalın yapamamasına ona bir günah yoktur ve sağlam adamın yapması gereken bir hastaya bir günah yoktur. Görmenin gerektirdiği bir işi yapamayanlarda köre günah yok. Mesela ne olabilir bu? Tilavet olabilir mi? Kur'an tilaveti. Veya cihada katılıp da ateş yapmak olabilir mi? Bunun gibi. Görmenin gerektirdiği bir işi yapmamakta, da, yapamamakta, da, yapamıyor zaten, köre günah yok. Hakeza, Topal'da iki ayağın birden veya en azından tek ayağın olması gereken durumlarda hiç ayağı olmayan veya tek ayağı olan bir kimsenin o işi yapamaması da bir günah yoktur. Hakeza sağlıklı, sağlam, güçlü bir insan yapması gereken bir işte, hasta, halsiz, mecalsiz bir insanın üzerine bir günah yoktur. Kusurlar kişiye Allah'tan gelmekte ve bu kusurlardan dolayı da onu yapamayana Anne, günah olmaması Allah'ın adaleti gereğidir dedi. Ondan sonra da ki bu haftaki Sanırım en geniş kapsamlı mevzumuz bu. Allahu Teala yemek yenilmesi caiz olan evlere değiniyor. Kimin evinde yemek yiyebilir bir Müslüman? Bir. Öbey. ''En kulum min buyutikum diye Allahu Teala. Kendi evlerinizde size yemek yemenize bir günah yoktur. Bunu açıklayan alimler diyorlar ki kişinin kendi evinde yemesinden kasıt çocuğunun evinde yemesidir. Niye söylüyorlar bunu? Kişinin kendi evinde yemesine günah olmaması kadar doğal bir şey yok. Bu olması gereken şeydir. Bunun tekrarına gerek yok. Yani olağan olması gereken bir şeyin söylenmesine gerek yok. Dolayısıyla allah Teala bunu özlü bir anlatımla ifade etmiştir diyorlar. İkincisi, alimleri bu şekilde tefsir etmeye iten şey şudur. İki tane hadis okuyacağım. İbn Mazi'ye Ebu Davud ve Ahmet bin Hamel'in müsnedinde geliyor bu hadis. İki hadisten birincisi. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, benim malım var ve çocuğum da var. Yani evladım da var. Babam da benim malıma hakim oldu. Saçıp savunmaya başladı, tüketecek diye korkuyor. İfade çok güzel. Benim malım var. O malım hakkında korumam gereken, gözetmem gereken evlatlarım da var. Bununla beraber bu malıma musallat olan bir de babam da. Durumu çok güzel özetleyen ve bunun hakkında fetva isteyen bir kişi. Sahabe-i Bunun hakkında ne dersin? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, sen ve malın babana aitsiniz. Sonra da insanlara dönerek dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki çocuklarınız sizin kazançlarınızın en temizindendir. Bundan dolayı onların mallarından yiyin. Yiyebilirsiniz. Hemen arkasındaki ikinci hadiste bunu beyan ediyor. Yine İbn-i Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de gelen bir hadiste. Yediğiniz şeylerin en temizi kazancınızdan olandır. Neymiş? Yediğiniz şeylerin en temizi sizin kazancınızdan olandır. İkinci cümle elbette ki evlatlarınız da sizin kazancınızdandır. Yani en temiz yediğimiz şey neymiş? Kendi kazancımız. Evet. Evlatlarımız da bizim kazancımızdansa o zaman ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? evlatlarınızın malından yiyin. Yiyebilirsiniz diyor. Ondan önceki hadisteki cümle ise çok açık, belli. Ente ve maluke li ebike. Çok kısa. Ente ve maluke li ebike. Sen ve malın babana aitsiniz. İmam Tirmizi Rahim Allah diyor ki bu hadisin sonunda Ashab-ı Kiram'dan bu yana ilim adamları bu hadisle amel ederek çocuğunun malında babanın serbest olduğunu dilediğini alabileceğini söylemektedir. Şimdi burası genelde hanımlarımızın içlerini karartan bir sıkıntı bu. Kişinin babasına veya annesine veya yakınlarına ikramda bulunuyor. Onlara harçama da bulunuyorum. Aslı genelde bazen rahatsız. Veya bizden birilerini babamızın, annemizin malımızdan bir şeyler istemesi rahatsız ediyor olabilir. Mümkündür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evlat babanın kazancındandır. Kişinin yediği şeylerin en temizi kendi kazancındandır." Dolayısıyla baba tabii ki anne de bu kısma girer. Ve anne, evladının malından dilediği Evladım. gibi kullanır. Hadis-i şerifin sadece lafızlarına bakarak anlamayız biz. Biz, Selefi Salihinin anlayışı üzeri anlarız. Kur'an ve Sünneti. Ne diyordu İmam Tirmizi Rahim Allah? Bu da çok önemli bir izah. Çok önemli bir izah. Ashab-ı kiramdan bu yana, babanın evladındaki mal hakkında, tasarrufunda bir sınır ölçü yok. Baba evladının malına dilediği gibi yiyebilir, içebilir. Tekrar hadisin, ilk hadisin metnine dönelim. Ne diyordu şikayetten kimse? Babam malım tüketecek diye korkuyor. Saçıp savuruyor. Yani ölçüsüzce harcıyor. Diye şikayet etmiştir. Sonra cevap neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den? Sen ve malın babana ait. Yani baban dilediği gibi tasarrufta bulunur. Suratlar asırdı birden. Niye öyle asırdı suratlarımız? <gülüyor> hani biz şeriata tabiydik. Allah'ın şeriatına her kurala razıydık, koşturttuk. Yoksa babamız malımıza ortak olacak diye suratlarımız <gülüyor> asırmadı. <gülüyor> <lazım. gülüyor> tamam. Olmaması lazım. Babalarımız, annelerimiz bizim mallarımızda dilediği gibi tasarrufta bulunabilirler. Yiyebilirler, içebilirler. Bizim örfümüz bunu emretmez. Bizim örfümüz Baba anne evladın malına karışamaz örfüdür. Yok bu örf İslam'dan alınmış bir örf değil. Şeriatın koyduğu kuralı çiğneyemeyiz veya yadırgayamayız veya bundan dolayı e, anneye bu bayık soru Anlaşıldı mı? Evet. Baba anne evladının malından harcayabilir, kullanabilir. Çünkü o mal da kendi evladı gibi onun malıdır. Annenin babanın malı. Her ne kadar evladın malı imiş demişse de. Erkeklerle ilgili kısmı hallettik. Değil mi? Babalarımız, annelerimiz bize mallarımızın sahipleridir, Tasarrufta bulunabilirler. Bundan rahatsızlık duymayacağız. Bu usta annelerimizi, babamızı engelleme veya mahvetme hakkına sahip değiliz. Hanımlarımız tarafına gelelim. Hanımlarımız, kızlarımız, bacılarımız da ablalarımız, teyzelerimiz de kocalarının mallarından Kayınpederleri veya kayınvalideleri istediği zaman, yediği zaman, tasarrufta bulunuyor, kullandığı zaman, faydalandığı zaman buna rahatsızlık duymayacak. Çünkü o mal, kocalarının malı olduğu gibi kayınpederlerine kayınvalidelerine malıdır. Bundan önceki derslerimizde ve özellikle de Esma-ül Hüsna dersinde bunlara defalarca değindik. Tekrar hatırlatalım. İslam'ı koyduğu Allahu Teala'nın yedi kat göğün üzerine şeriat yaptığı hususlarda Müslüman gönlünde bir rahatsızlık hissetmez. Hisseterse imanını sorgulaması gerekir. Bizler Allahu Teala'nın şeriatını sorgulayamayız. İkinci kısmın giriş cümlesi bu şekildeydi. Neydi giriş cümlemiz? Kendi evlerinizde, yemenizde size bir günah yoktur diye Allahu Teala kendi evlerinizden yemenizden kasıt çocuklarınızın evinden yemenizdir tefsirini biz hadislerle izah etmiş olduk. Yani kişinin evladının evinden yemesinde, içmesinde o kişiye bir haram günah yoktur. yoktur. Babalarınızın evlendiği evinizde size bir günah yoktur. Hemen devamındaki annelerinizin evinden diye geldi. Annelerin eviyle babaların evi aynıysa burada 40. Anne baba ayrıysa Ayrı evler yaşıyorlarsa veya boşanmışlar ayrılmışlarsa bu sözleşmesi. Kişi babasının annesinin evinden yiyebilir, içebilir. Onlardan habersiz de yiyebilir, içebilir. Çünkü babanın annenin evlad hakkındaki rızası malumdur. Evet, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin, amcalarınızın, halalarınızın dayılarınızın ve teyzelerinizin evlerinde yemenize de size bir günah yoktur. Birinci derece akrabalar. Erkek kardeşler, kız kardeşler, amca, dayı, hala, teyzeler. Bunların evlerinde de eğer onların genel bir rızası varsa her yemek için izin almak gerekmez. Alimler bu kısmı böyle izah ediyorlar. Çünkü onlar ayrı bir evdir. Birinci derece akrabaların birbirlerine baba evlat gibi bir e, mallarını tasarruf etmeye yetkisi yoktur. Bundan dolayı genel bir izinleri, genel rızaları varsa kardeşlerimiz bizim yiyebilir. Biz kardeşlerimizin üzerinden yiyebiliriz. Amcalarımızın, teyzelerimizin, dayılarımızın, halalarımızın ellerinden yiyebiliriz. Genel bir izin varsa, rahatsızlık, şikayet yoksa teklifsiz. Buradaki kasıt izinsiz yemektir. Ama özel birisi biliyorsak mesela bahçesinde yenmesinden rahatsız oluyor ise ve bu biliniyorsa onun evin bahçesine yenmez veya evinden yenmez. Genel müsaade varsa, genel bir rıza, razılık varsa o zaman yenilir. Veya anahtarlar sizin elinizde olan evlerde Yemeni zesli bir günah yoktur. Ayetin bu kısmı için şöyle bir tefsir var. Cihada veya sefere çıkan Müslümanlar evlerinin yetkisini geride kalan Müslümanlara bırakırlardı. Sahabe-i döneminde. Yani evime göz kulak olup. İşte aile fertlerimin ihtiyaçlarını gider, Efendim, bağıma, bahçeme sahip ol diye ona emanet ederlerdi. Kimler? Sefere çıkan Müslümanlar geride kalan Müslümanlara. Geride kalan Müslümanlar da bunlar bize emanet diye o evlerden yemezlerdi. allah Teala bunu kaldırdı. Dedi ki anahtarları size vermişse yetkisi, sorumluluğu, bakımı size vermişse o evlerden yiyebilirsiniz. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Örneğin ilk aklımıza gelen şey, derneğimiz var, medresemiz var. Buradan herkes sorgusuz, sualsiz gelip yiyebilir, içebilir. Bunun gibi anahtarına sahip olduğumuz her yer bu konuma girer. Anahtarı bizde ise o anahtarın teslim edilişi veya yetkinin verilişi oradan yeme içmeye de aynı zamanda yetki vermektedir, hak vermektedir. Veya arkadaşlarınızın evinden genel bir rızası varsa her yeme, her içme için iznah için yemek yenebilir. Mâmer diyor ki, İmam Mâmer çağdaşı kata diye. Katade'nin evinde beraber otururken diyor ki Kata diye şu su tesisinden su içebilir miyim? O da diyor ki Allah, sen benim arkadaşımsın İzin almak da nereden çıktı? Sen benim arkadaşımsın Allahu Teala da arkadaşlarınızın evinde yiyebilirsiniz, içebilirsiniz dedi. Sen benim arkadaşım olduğunda benden ne izin istiyorsun bunun için? Demeyi. Bizden birisi arkadaşının evine gitti ziyarete. Oturuyor, masanın üzerinde su var o su için izin alınmaz veya ortada sofra kuruldu yiyecek var tabak getirilir neyse onun için yemek için izin alınmaz izinsiz yenebilir. ha mutfağa gidip yiyeyim mi mutfaklarda bayanlar olabileceği için mahremiyet çizgisi olabileceği için uygun olmaz yani başka bir haramı ihlal söz konusu olabileceği için uygun olmaz ama öyle bir mahremiyet yoksa mesela erkekler baş başa bir evde iki arkadaş e onlar aralarında herhangi bir sınır zorunluluğun olmadığı için gidip alıp yiyebilirler. Bunlar sorun yoktur. Aynı zamanda sizin topluca veya ayrı ayrı yemenizde de bir günah yoktur. Yani tek bir sofra etrafında toplanıp topluca yemek yemekte veya iki kişi, üç kişi, tek kişi neyse ihtiyaç olursa gelip açacağını giderecek şekilde yemesinde ayrı ayrı yemekte bir günah yoktur. Ancak bu hata dediğimiz ayrı ayrı yemek iki kısma ayrılıyor. Bir, münferit olarak grup grup yemek ile aynı sofra içerisinde ayrı tabaklardan yemek yemek. İkisi ayrı şey. Ayrı ayrı yemek yemek iki türlü. Bir, örnek veriyorum. 10 kişiyiz. Yemek yiyeceğiz. 10 kişi oturup tek sofrada yemek de yiyebiliriz. Veya bir kişi, üç kişi, beş kişi dışarıdan geldikçe, acıktıkça, ihtiyaç olduğu sofra kurup veya yemek neredeyse oradan yemek yiyebiliriz. Bu ayrı ayrı yemenin birinci kısmı. İkincisi ise bir sofra var. Büyük bir sofra. Herkese ayrı ayrı tabak konulması ayrı yemek yemek. Ortaya bir kap konulup o kaptan birlikte yemek yemesi. Bu da toplu yemek. Aynı sofra üzerindeyken ayrı kaplarda yemek ise burayla ilgili söylememiz gereken bir şeyler var. İbn-i bir hadis-i şerif var buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kulû cemî'an ve lâ teferrregû. Topluca yiyin ve ayrılmayın. Bu birinci hadis. İkinci hadis. Ehabbü't-tâmi ilallahî ma kesurat aleyhil eydi. Allah'a yemeklerin en sevimlisi üzerinde ellerin çoğaldığı yemek. Allah'ın en sevdiği yemek üzerinde ellerin çoğaldığı yemektir. Bunu da üçüncü hadiste şerh edeceğiz, izah edeceğiz. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı dediler ki bir ortamda ya Rasulallah biz yiyiyoruz ama doymuyoruz. Bunun üzerine dedi ki Aisatüs Salam herhalde sizler ayrı ayrı yiyorsunuz. Onlarda evet ayrı yiyoruz. Ayrı kaplarda yiyoruz. Yani tabak tabak yiyorsunuz. Onlar da evet dediler. O zaman dedi ki Aleyhisselam yemeğinize toplanın. Yani bir kavun üzerine toplanın. Toplayın. Üzerine Allah'ın ismini zikredin ki size o bereketli yapasın. Bereketli yapasın, Bereket yapasın Ayme Ebu Davud İbn-i Vahyce Ahmet bin Hanbel'in müstehinde. Tespit edebildiğim yerler. Yani sofraya konan bir kaptan, bir Tencereden, tavadan her neyse o yemek kabı, ondan topluca yemekte bize teşvik var. Bu yemeğin Allah'a en sevimli oluşu zikrediliyor ve o yemeğin bereketli ve doyurucu olacaktır. Bereketli ve doyurucu. Hani biz yiyoruz da doymuyoruz diyor ya sahabe-i ikram. Evet. Aleyhisselatü vesselam bunun gerekçesini söylüyor Siz o zaman ayrı yiyorsunuz o yüzden doymuyorsunuz. Ne yapın? Yemeğin etrafında aynı kabın içerisinde toplanın ve ondan ortak yiyin. Herkes kendi önünden ortak yiyin. O zaman ne yapar? Allah size onu bereketle kadar bereketlendirir. Ve Allah'ın en çok sevdiği yemek o yemek. Yani her insanın önünde birer tabak olması şeklindeki ayrı ayrı yemek yerine bir kaptan birlikte yemek yemek allah Teala'nın sevdiği ve bereket kattığı ve bize tavsiye edilen şekilde olan yemek. Güzel olan, tavsiye edilen, teşvik edilen bu. Ayrı, ayrı yemekte bir haram var mı? Haram değildir. Ama bereket gider. Ve Allah-u Teala'nın çok sevmediği bir yemekdir. Birlikte yemesine değer var. Bazı insanların yemek yemesi bir başkalarını rahatsız edebilir. E, iştahını kaçırabilir. Benzer şeyler olabilir. Öyle bir durum söz konusuysa. Veya içi atmayabilir. Her insanın kabul değeri aynı olmayabilir. Biz ayrı yiyeceğiz diye niye ayrıyorsunuz denmez. Farz değil çünkü çünkü bu. Ama birlikte yenmesi Allah'ın sevdiği bir yemek, Müslüman Allah'ın sevdiğine gözetir ve bereket olan bir yemek, doyurucu bir yemek. Son kısımda da evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin. Allah katından tertemiz, mübarek bir selam ile selam verin diyor Allah, Allahu Teala. Eve girerken kardeşler, evimize girerken ki öğretiyoruz Allahu Teala. Evlerimize girerken surat asarak, sumurtarak, neredesiniz kapıyı niye geç, aç, geç açtınız diye saldırarak değil de önce selam vererek, selam aleyküm veya daha güzeli selam aleyküm ve Rahmetullah veya daha güzeli selam aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diye selam vererek. Nasıl ama? Tertemiz ve mübarek bir Allah katından selam vermeyle, selam vererek içeri gireceğiz. Bu eve giriş şahadadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bir hadis-i açıklıyor beyan-ı. Şöyle ki. Kişi diyor, akşam evine girdiğinde Allah'ın adını anar yani selamla. Allah'ın adını anar. Girerse şeytanlar onunla birlikte olan şeytanlar o eve giremezler. Yemen Başına oturduğu zaman da Besmele çekerse o evden yemek yemez. Ve der ki size ne kalınacak yer var, ne de karnını doyuracak bir sofrası. Başka bir kapıya. Yani. Derler o şeytanlar gider. Kişi evine girdiği zaman selam vermeden, Allah'ın adını anmadan girerse şeytanlar onunla beraber o eve girişler oluşur. Sofraya oturulduğunda besmele çekilmeden yerlerse de şeytanlar o yemekten yerler, karnınağını doyururlar. Hem gecele yiyecek yere kavuştunuz, hem de karnınızı doyuracak yere kavuştunuz derler ve orada gecelerler. Evimize girerken Allah'ın adını anarak selam vererek gireceğiz. Yemeğimize oturduğumuz zaman besmele ile yemek yiyeceğiz. O zaman evimize şeytan da giremez. Soframız oturup şeytan da yemek yiyemez. Yoksa şeytanların ayrı bir sofraları yok. Şeytanlar Müslümanların ve diğer gayrimüslimlerin sofralarından yiyor. Müslüman cinlere allah Teala ayrı bir ikram da bulunuyor. Cinlerin kafirlerine şeytan deniyor. Allah onların yemeklerini insanların yemeklerinden, sofralarından yapmış. Ama Müslüman cinlerin yemeklerini allah Teala insanların atıklarından, atıkları kemiklerden ve benzeri yiyeceklerden onlara yemek olarak ikram ediyor. Bundan dolayı dikkat etmemize gereken şey evlerimize girerken selamla girmek, güzel, mübarek bir selamla girmek ve yemeklerimizi besmeleyle, Allah'ın adını alarak yemek. Allahu Teala bu şekilde akledesiniz diye ayetlerini açıklamaktır. Allah bize bunları beyan ediyor ki öğrenelim. İşte şeriat bunlardır. Hani diyorduk ki şeriat, şeriat, şeriat. Neydi şeriat? Şeriat bu işte. Eve girerken selam vermek bir şeriattır. Yemeğe besmele'yle yemek bir şeriyattır. Aynı kaptan yemeye çalışmak bir şeriyattır. Herkesin önünden yemesi bir şeriyattır. Dedikten sonra elhamdülillah demek şeriyattır. Hayatımızın tamamını kuşatmış ve uymamız gereken kuralları beğenmiş olan hususlar da şeriat. 62. ayet: İnnel müminunellezine âmenû billâhi ve resûlihî <Sessizlik> ve izâ kânû me'ahû alâ emrin câmien lem yezhabû hattâ İnne'llezîne yestezenûneke ulâ'ika'llezîne yûminûne billâhi ve rasûlih feizâ estazenûke liba'di şennihim fa'iz'lî men şe'te minhum ve'stegfir lehumullâh innallâhe gafûrun Müminler ancak ve ancak Allah'a ve Resulüne iman edenler seninle beraber toparlayıcı kamu bir işle ilgilenirken senden izin almadan gitmeyen kimselerdir. Muhakkak ki senden izin isteyenler onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Onlar senden bazı işleri için izin istedikleri zaman sen onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan af dile, bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Kamuyu, toplumu ilgilendiren, Müslümanların bazı sıraya tamamını ilgilendiren işler için toplanmak gerektiğinde El atmak gerektiğinde, istişare yapmak gerektiğinde, çaba göstermek gerektiğinde veya cihad için. Kamu dediğimizde de bir toplumun kendisidir kamu. Kamu ilgilendiren mevzularda bir arada olunduğu zaman, peygamberimiz döneminde bir arada olunduğu zaman ondan izin almadan o toplumu terk etmek yasaktır. Allahu Teala bunu reddetmiştir. Alimlerimiz diyorlar ki evet bu ayet muhkem bir ayettir ama peygamberimizden sonra da Müslümanların işlerinin devamı, kıyamete kadar gerektiği için Müslümanların imamları, yöneticileri kimse, o toplumun yöneticisi o toplumun yöneticisinden de böyle bir iş için bir geldiğinde izin almadan ayrılmak olmaz. Çünkü imanın gereği budur. Kamuyu ilgilendiren işlerin yapılması gerekir. Birileri sıvışırsa birilen sırtına kalır. Birileri kaytarırsa öbürleri ağır yük altına kalır. Veya hep o insanların üzerine düşer bu yük. Allahu Teala bunun toplumun arasında infial oluşturacağını, kalplerde soğukluk peydah edeceğini bildiği için ne yapmış? Bunu çirkin göstermiş. Öyle değil midir? 30 kişiyi ortak ilgilendiren bir mevzu, bu mevzularda halledilmesi gerektiği zaman sorun veya onunla ilgili bir sorunun çözülmesi gerektiğinde, konuşulması, istişare yapılması gerektiğinde iki, üç, beş kişinin üzerine kalırsa her defasında ne olacak bir sefer? O iş üzerine kalan kimseler ne yapacaktır? Ortama katılmayanlara, yüke, omuz vermeyenlere, kaçışanlara, sıvışanlara buğuz etmeye başlayacaktır. Kalpler kararmaya başlayacaktır. İşte Allah-u Teala toplum arasındaki ilişkinin böyle olmasını istemez. Hakiki bir mazereti yoksa insanların bu tür toplanmalar, efendim topluma ilgilenen işlerde Müslümanların bir arada olmasını, işi olan insanın toplumun önünde mazeretini beyan edip izin isteyip gitmesini ki kalplerdeki rahatsızlığı giderecektir bu. Bunu şeriat yapmıştır. Ve bu ayetten iniş sebebi de Hicri 5. yılda Mekkeliler Medine'ye saldıracaklar. O zaman Medine'nin etrafında ne yapıldı? Hendekler Hendek açıldı değil mi? Savunma maksatlı. O hendekler açılırken Müslümanlar canla başla başla Peygamber'e çalışırken, münafıklar veya imanları zayıf, kaypaklar ne yapardı? Sıvışırlar giderlerdi. Allahu Teala bunu beyan ediyor. Devamındaki ayette de zaten bu husa değinecek tekrar. Bunu istemiyor allah Teala. Medine'nin savunmasından daha büyük hangi mevzu olabilir toplum ilgilenilen o dönemde? İşte o dönemde ne yapacak insanlar? Mazeretleri varsa ayrı konu. Ama yoksa o ülke el atacaklar. Toplum ilgilenen o şeyde omuz verecekler. Fikirleri varsa fikirlerini söyleyecekler. Yapabilecekler iş varsa onu yapacaklar. Kaçmayacaklar. Ve işleri varsa da bir mazeretleri varsa da bu mazeretten dile getirerek yöneticiden izin isteyecekler ki emir komuta zinciri kopmasın bir zarar görmesin. Onlar bunu imanların gereğinden dolayı yapmışlardır. O yüzden müminler ancak böyle yapan kişilerdir Allah tüm. Aynı zamanda yöneticinin de. İznin sebebiyle Allah Teala'dan onlar için bağışlanma dilemesini Şeriat tutmuş Allahu Teala. 63. ayet. Latec alu du'a ibadukum Allahu an emrihi ay Aranızda peygamberin çağrısını sizin birbirinizi çağırmanız gibi yapmayın, sanmayın. Elbette ki Allah sizden saklanarak sıvışıp gidenleri bilmektedir. Onun emrine muhalefet edip karşı çıkanlar kendilerine bir fitne isabet etmesinden veya ızdırap verici bir azabın onlara uğramasına isabet etmesinden sakınsınlar. İnsanlardan bazıları ey Muhammed diye sesleniyor peygamberimiz. Biliyorsunuz ey Araplarısına yaygın bir seslenme harfi, seslenme sözcüğü. Ey ya! Veya ey Ebul Kasım diyorlar peygamberimizin künyesiyle. Kasım'ın babası. Allahu Teala bunu hoş görmüyor ve edep öğretiyor Müslümanlara. Ey Ebul Kasım, ey Muhammed diye seslenmeyeceksiniz. Ey Ahmet, ey Mehmet diye birbirinize seslenir gibi Resul'e seslenmenin uygun olmaz diyor. Ya onu tazim edecek, onu yüceltecek, onun Allah katındaki değerine uygun bir seslenmeyle Ya Resulallah yani Ey Allah'ın Resulü veya Ya Nebi Allah, Ey Allah'ın Nebisi diye sesleneceksiniz diye onlara bir edep öğretiyor. Ve çok ilginçtir, çok da değerlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın arkadaşı da ona bu şekilde sesleniyor. Hanımı da bu şekilde sesleniyor. Bileni de bilmeyen de bu şekilde sesleniyor bu edepten sonra. Hiçbir hanımı ey kocam, ey sevgilim diye seslenmiyor. Ya Resulallah diye sesleniyor. Başka türlü seslenen yok. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları bile, Fatıma Radıyallahu Anh'a bile bazen ey babacığım diye sesleniyor. Bazen de Ya Resulallah diye sesleniyor. Yani böyle insanların birbirine seslendiği gibi sokaktan birisinin seslendiği gibi veya yakın arkadaşların seslendiği gibi seslenmiyor. Saygı ifadeden Sözcüklerle sesleniyorlar. Bu ikazdan sonra. Bunun bir benzerini allah Teala Hucurat Suresi'nde 2 ve 3. ayetlerde beyan ediyor. Bir başka edep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunma edebi. Ya yuhellezine amenu, la terfa'u esfatikum fawqa savtin nabi, Ve la techeru lehu bil gavle kecehli ba'dın iku, li ba'dın en tehbete amanikum, da yavetum la Ey iman edenler. Bu her zamanki dikkat kesilmesi gereken hitapla sesleniyor. Yani bundan sonra çok önemli bir husus var. Buna kulak kabartın diyor Allahu Teala. Ey iman edenler. Seslerinizi peygamberin sesinden daha yüksek çıkartmayın. Yani onun sesinden yüksek çıkmasın sesiniz. Ve sizin bir kısmınızın bazısını cehri yüksek sesle seslendiği gibi ona da sesinizi yükselterek seslenmeyin. Ya Resulullah diye seslenmeyin. Edepli, kısık sesle. tonajı ayarlayarak seslenin. Yoksa amellerinizin fasit olmasından kork. Bilmezken bu şekilde davranırsanız amelleriniz boşa gider. İnnellezîne yeğuddûne esfâtehum imne rasûlillâhi ulaikellezîne emtehânâllâhûlûvehum ulubuhum maghfetü ve ecrün azîm. Diğer ayette bu şekilde elbette ki seslerini Resulullah'ın yanında kıslanlar var ya onların kalpleri Ne yani Allahu Teala takvayla intehan ta etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayken, o hayattayken tabi. Yanındayken yüksek sesle konuşmak ve ona yüksek sesle seslenmek yoktu. Bu bir adaptır. Peygamber'e kavranmış adabıdır. Müslümanlar bunu öğrenince buna dikkat et. Hatta şu an hatırına gelmeyen sahabenin birisi Sesi gür ve kaba bir sahabenin. Bu ayet inince, peygamberimizin bulunduğu meclisi terk ediyor. <gülüyor> meclisi terk ediyor, girmiyor meclise. Niye? Baksana ayet çok şedid, çok. Peygamberin sesinden sesiniz yüksek çıkmasın. <gülüyor> Yoksa amelleriniz boşa <gülüyor> gider ha. Tehdidi var. Birkaç gün böyle devam edince, Rasulullah s.a.v. ashabını takip ediyor. Soruyor, ben falancayı göremiyorum, nerede bu diyor diyor ki ya Resulullah, böyle böyle oldu. Bu ayet sonra, Hucurat Suresi'nin ayet sonra artık senin meclisine gelmiyor. Çünkü onun sesi yüksek amellerinin boşa gitmesinden korkuyor diyor. Diyor ki aleyhisselatü siz ona haber verin o gelsin o cennete hemlendirin. Yani o bunu kasıtlı ve saygısızlık maksatlı yapmıyor. Onun fıtratı bu. Sesi yüksek. Bazen sesi yüksektir bazen sesi kısıttır. Bunu değiştiremezsin. Ama bunu e, saygısız maksatlı yaparsan, tehlike orada. Sırf bu ayetten dolayı, bu ayette hükümden dolayı diyorlar ki alimler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin yanındayken veya mescidindeyken de ses yükseltilmez. Çünkü onun kabri orada. Sahabe-i kiramdan beri gelen bir adettir, bir alışkanlıktır. Orada ses yükseltilmez. Yüksek sesle konuşulmaz. Hatta ve hatta Mescid-i Nebem'in etrafında arabaların kornalarına basılmaz. Peygamberimizi bizi rahatsız etmemiş onun sesi, onun bulunduğu yerde ses yükseltilmemesi gerektiği için. Allahu alem. Bu ayetin içindeki peygambere seslenmeyi, kendi aranızdaki seslenme gibi yapmayın kısmındaki dua el rasul kısmını, peygamberin duasını kendinizi birbirinize yaptığınız dua ile de bir tutmayın şeklinde tefsir eden de bir kısmı alim var. Bu ikinci tefsirdir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan herhangi birine veya birilerine dua etmişse bu dua sizden birbiriniz hakkında yaptığınız dua gibi değildir. Çünkü peygamberin duası reddedilmez. İstisna iki veya üç hal dışında peygamberimiz aleyhisselam bütün duasını Allah-u Teala kabul etmiştir. Bütün duası. Dolayısıyla herhangi bir kimse için dua ettiğin bu dua herhangi birimizin başkasına yaptığı dua gibi değildir. Çünkü o izah edilen dualardandır diyor. Bu da ikinci tefsir dediğimiz. Ayetin ikinci cümlesi Allah sizlerden sılışıp giden saklananları gidenleri bilir. Az önce değindik. O Hendek savaş Hendek Savaşı'na hazırlık maksatlı hem de kazılırken ki münafıkların ve kalbinde hastalık bulunanların yaptığı işi Allahu Teala beyan ediyor. Dolayısıyla Müslümanların işlerinin idare edileceği kamu ilgilendiği mevzularda da sılışıp gitmemek mazeretsiz o ortamı terk etmemek veya katılmazlık yapmamak gerekir. Allahü Teala bunları biliyor, buna haberdar, buna dikkat etmemiz lazım. Son cümle de onun emrine muhalefet edenler onlara bir fitne isabet etmesinden veya elem verici bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Onun emrinden kasıt kimin emri? İki tefsir var. Bir, Allah'ın emrine muhalefet etmek. İki, Resulullah'ın emrine muhalefet etmek. Resulullah'ın emrine muhalefet etmek daha tercih-i kim Resulün emrini muhalefet ederse, ona bir fitle ulaşmasından veya ızrap, acı verecek bir azap ulaşmasından sakınsın diyor. Tehdittir bu. Nitekim buradaki emrihideki hu zamiri Allah'a da gitse, Allah'a da ifade etse, Resulü ifade etse ortaktır çünkü Allahu Teala Resulüne itaati, kendisini itaatiyle bir tutmuştur. Yani herhangi bir Müslümanın ben buradaki ayetten dolayı Allah'a onun emrine itaat ederim de Resulünün emrine itaat etmem muhalefet ederim deme hakkı yok. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulünün emirlerine muhalefet etmek fitney yani Ahmet bin Hanbel'in tefsiriyle şirke düşmeyi gerektirecek kötü bir durum Allah'ın olsun. Allah'ın ve Peygamber'in emrine bile bile inat ederek aykırı davranmak, muhalefet etmek e, tehlikeli bir sonuç doğurur. Kişi ayakları kayar, küfre düşer veya azap isabet eder. Bundan sakınmak lazım. Son ayet. Elâ innelillâhi mâ fissemâvâtu vel ard gad yâlim mâ entum aleyhi ve yevme yuricâûne ileyhi feyunebbiuhum bimâ amilû vallâhu bi kulli şeyin alîm. İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunan şeyler Allah'a aittir. Sizin üzerinde olduğunuz şeyi Elbette ki o bilmektedir. Ve ona döndürüleceğiniz günde size yaptığınız şeyleri haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Göklerdeki ve yedik şeylerin mülkiyeti, saltanatı, hükümranlığı Allah'a aittir. Tasarruf hakkı da sadece Allahu u Teala'ya aittir. Allah siz her ne işteyseniz onu bilir. Yani bütün kullar hangi haldeyse her an, her an Hangi haldeyse hepsini tek tek bilir. Bu usta herhangi bir şüphemiz yok elhamdülillah. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi sınırsız bir ilimdir. Nitekim Yunus suresi 61. ayette de ve تَكُونِ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ ve la تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا diyor allah Teala. Yani sen hangi işte olursan ol veya Kur'an'dan her neyi okursan oku. Veya sizler hangi ameli işlerseniz işleyin, elbette ki biz sizin üzerinde de şahitler. Hepsinden haberdarız, hepsini görmekteyiz, biliyoruz. Düya Allahu Teala bu ayetin tefsiri sebebinde. Ve ona döndürüleceğiniz günde, ona döndürüldüğünüz günde yaptığınız şeylere size haber verecektir. Bu öyle bir haber verme ki, Kehf Suresi 49. ayette gelmişti, kusursuz bir haber, eksiksiz. Ve vudde al kitabu etaral mucrimi mafihi ve yekuluna ya ve ale ma le hada la yughadiru s sagirata illa ve ve Kitap o gün ortaya konur hangi kitap amel defterleri o gün ortaya konur mucrimler o kitapta bulunan şeylerden korkarlar ve derler ki Vay yazıklar olsun bize. Bu kitaba ne olmuş ki? Küçük veya büyük hiçbir şeyi bırakmamış. Hepsini saymış, dökmüş, ortaya koymuş. Küçük veya büyük ama hiçbir şeyi bırakmamış. Onlar yaptıkları her şeyi önlerinde hazır buldular. Rabbin hiç kimseye zulmediği haksızlık yapıcı değildir. Evet. Allahu Teala bizlere kıyamet günü yaptığımız her şeyi haber verecek. allah Teala bizleri örttüğü Kusurları gizlediği, sakladığı kullarından yapsın. Yoksa hepimizin ortaya serildiği zaman çok mahcup olacağımız kirli şamaçlarımız var. Allah korusun. Yaptığımız, bilerek yaptıklarımızdan dolayı tevbe ettik, afdiledik ve ona daha dönmemeye çalışıyoruz. Bilmeden yaptıklarımızdan da Allah'ımızın bizi sorumlu tutmasını Allah'tan umut ediyor istiyoruz. Allah çünkü her şeyi kapsamlı bir şekilde bilmektedir. Hiçbir şey onun bilgisi dışında değildir. Suremizin sonuna geldik. Allahu Teala bizleri bu sure-i içerisindeki çok değerli hükümlerle anlayıp, kavrayıp, güzelce, özümseyerek, sindirerek, razı olarak amel eden ve sonunda da diğer insanları bu hususlara davetten kullananlar. Allah-u kelamından istifadeyi bizlere nasip etsin. Allah-u Teala. Subhanekallah, ve <gülüyor> bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa an. Estağfurullah ve tuğbileyy. Arkadaşlar aman ne alhamdülillah ya